Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Arlık. Ben Gökhan Aslan. Geçtiğimiz haftadan devamlı bir kayıt program yapıyoruz şu anda. Kocaeli'nde seferi haldeyiz. sen binasında Koda'nın, Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin misafiri olarak Kuvvet Lordoğlu ve Ruhi Demiray'la birlikteyiz. Sizler de tekrar programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda bu Koda'nın Mutfağını biraz konuşmuş olduk yani hangi şartlar ve durumlar sonucunda Barışın Akademisyenlerin Kocaeli'ndeki yansıması o olayların Kocaeli'ndeki yansıması halinde 19 akademisyenin görevlerinden uzaklaştırılması sonucunda Koda diye bir Kocaeli Dayanışma Akademisi oluştu. Nasıl oluştu? Oradan başlayalım. Şimdi ilk önce, müsaade edersen Tabii bir şey yapıyorum. Ee, biz e, bu şeye aldığımız zaman bu e, tebliği odaları boşaltmak vesaire şeyle zaten bir araya geldik. Ve şöyle bir sloganımız vardı. Bu kenti terk etmeyeceğiz, öğrencilerimizi terk etmeyeceğiz. Hı. Şimdi bu slogan... E, Eylül ayının ortalarında oluşan slogan, bizim kendi aramızda konuşarak bu kenti terk etmemek ve öğrencilerimizle bir arada olmak düşüncesi Koda'nın temelini oluşturuyor. Koda, e, ismini sonradan, amblemini tabii ki sonradan düşündük, tasarladık ama temel amacımız yani sizlere inat, biz buradayız ve burada kalmaya devam edeceğiz. Biz mesleklerimizi maaş aldığımız için yapmıyoruz işimiz olduğu için ve bu işi çok sevdiğimiz için her birimizi tek tek yapıyoruz. Mesela bizim aramızda e, akademik teşvik ödülü alanlar yani ayrı bir e, şey alanlar var. Hepimiz aşağı yukarı e, yayın yapan, akademiyi seven, e, öğrencilerimizle birlikte çalışma yapan insanlarız. Dolayısıyla burada bir arada olma düşüncesi bizim bu akademiyi kurmasının ilk temellerini oluşturdu ve 28 Eylül'de hemen akabinde, işte yaklaşık bir iki hafta sonra ilk açılış dersini yaptık. Gayet büyük bir kitlesel katılım oldu. İlk dersi İzzettin Önder, Profesör İzzettin Önder verdi. Ve şunu da söylemek zorlayıp, buraya üniversiteden katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri oldu. Hatta idari personel oldu. Onlar hakkında soruşturma açtı Kocaeli Üniversite Rektörlüğü. Hmm. Yani buraya niye gittiniz? Mesai saatlerinde ne Buraya ya. geldiğini nereden biliyor üniversite? Bir polis vasıtasıyla. Yani Hı. çok açık artık e, o hastayla. Yani onu öğrenmişler. E, bu arkadaşlarımızın bir kısmı hakkında. Dur, Siz burada soştum. yoklama yapmıyorsunuz ama biz kapının önünde yoklama yapanlar, yapanlar var. var. Evet yoklama yapanlar var. Onun <gülüyor> <listeyi O>. <gülüyor> evet, Böyle bir şeyle başladık. E, o tarihten beri de e, biz... Şeylere, çalışmalarımıza, koda e, seminerlerimize devam ediyoruz. E, bu her hafta çarşamba günleri yapılıyor. Biz daha erken geliyoruz saat 10'dan itibaren. E, bizim kendi aramızda konuşacağımız biriken meseleleri e, tartışma gündemini, gün, siyasi hayat üzerine vesaire şeylerle e, bir görüş alışverişinde bulunuyoruz. Böyle devam ediyoruz. Aynı zamanda bizler için de bir sosyalleşme ortamı bu aynı zamanda. Sadece bir arada olmak değil. Çıktıktan sonra bir yerde oturuyoruz, beraber yemek yiyoruz vesaire şeyler yapıyoruz. İlk kuruluş böyle oldu. Peki yani her çarşamba dersler oluyor ve öncesinde siz e, toplantılar yapıyorsunuz. Orada hakikaten e, işte davanın süreciyle ilgili vesaire e, gibi... Bilgi paylaşımı mı? Evet, yani bir hukuk komisyonumuz var. Ee, hukuk komisyonu bize bilgi veriyor. Avukatlarımızdan gelen bilgileri bize aktarıyor. Ee, proje gruplarımız var. Yani Biz sadece burada ders vermiyoruz. Aynı zamanda projeler yapmaya. Yurt içinde ve yurt dışında. Hatta şunu söyleyebiliriz. Ee, bu haftalarda, yani yılbaşından önce e, biz dernek haline geliyoruz. Kocaeli Dayanışma Akademisi Derneği olacak. Çünkü tüzel kişilik kazandığımız zaman projeleri almak ve bu düzel kişilik içinde yürütmek, herkesin kendi uzmanlık alanı ile ilgili proje gruplarımız oluş. Onlar da haftada çarşamba günleri değil, daha başka günlerde bir araya geliyor ve çalışmaları böyle yürütüyoruz. Ee, bu arada tabii yurt dışına gitmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlara burslara müracaat ediyor. Onların bilgisiyle alışveriş ediyoruz. Mesela geçen hafta e, burada... E, Üniversitede yapılması planlanan bir sosyal haklar konferansı vardı. Sekizincisi yapılıyordu. Kocaeli Üniversitesi adına bizler düzenleme kurulundaydık ama ihraç edildiğimiz için ilk defa bu sene sekizincisi yapılan sosyal haklar sempozyumu şehirde yapıldı. Biz, biz çok üniversiteye giremiyoruz. Bizim üniversiteye kapıdan sokmuyorlar. Dolayısıyla... Sempozyum Komitesi, düzenleme komitesi bunu ilk defa şehirde yaptı, bizlerin katılabilmesi için ve bizleri onurlandırdı. Ben oturum başkanlığı yaptım. Diğer arkadaşlar katıldı ve yani broşürlerine, kitaplarına yazdılar. Bizlerin isimlerini yazdılar. Peki, farklı disiplinlerden hocalar, akademisyenler var. Haliyle bu bir tür disiplinler arasılık da oluşturmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani bu ...planlanmış bir şey değil. Bir yandan da çok farklı... Yani ...programa baktığımız zaman, yanlış bilmiyorsam... ...mart 2017'ye kadar açıklanmış bir program var. Bu bir bütünlük taşıyor mu? Böyle bir e, stratejisi var mı bu programın? E, hani bu şey... ...akademi fikri aslında... ...akademilik faaliyeti olan... ...bu seminerler fikriyle... ...şey yaptı, doğdu. Hani biraz baştan alacağım gibi ama... Hı. ...hani... Tam da sizin sorunuza da cevap verdiği için belki uygun olur. Ee, dedik ki biz atıldık toplandık. Ee, şöyle bir değerlendirme oldu en azından benim anladığım. Bu insanlar bizi, bize dediler ki sizi atıyoruz çünkü siz akademisyen değilsiniz, siz ideologlarsınız, ee, partizan Terör destekçi, e, kişilersiniz, teröre dahi destek olan insanlarsınız. Niye bizi teröre şey, akademisyen olmamakla suçladılar aslında bu ülkenin yakıcı sorunları ile ilgilendiğimiz için biz de dedik ki kendi kendimize aslında akademisyen dediğin bilim insanı dediğin tam tersine insanlığın ve içinde yaşadığı toplumların sorunlarını çözmeye çalışan kimse ve Dolayısıyla da hani bir akademisyen ve bilim insanı gerçekten var olan insani toplumsal sorunlarla. Uğraşmalı. Biz de bunu gelin, kamuya anlatalım, halka anlatalım, insanlara anlatalım, öğrencilerimize anlatalım. Nasıl yapabiliriz? Bir akademi kurabiliriz. Ve o akademide seminerler verir. veririz. Ve her birimiz aslında ne yaptığımızı, bugüne kadar ne yaptığımızın üzerinden bilim insanı olmanın, akademisyen olmanın ne gibi insani ve toplumsal sorumluluklar gerektirdiğini kendi açımızdan anlatırız. Ve aslında da hayatımız boyunca da, akademik yaşamımız boyunca da bunu e, en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı bulunduğumuz noktada da bu yüzden olduğumuzu insanlara anlatırız diye düşündüm. Aslında işte aramızda tıkçılar var, halk sağlığı çalışıyorlar, mühendisler var işte... Çevreken sorunları çalışıyorlar, siyaset bilimciler var, ee, toplumsal sorunlarla insan hakları sorunlarıyla Kürt meselesiyle ilgililer, çalışma ee, evet var. çalışma <gülüyor> iktisatçıları var. İşte tüm bunları gelin insanlara anlatalım ve bunları tam da bilim insanı ve akademisyen olduğumuz için anlatalım ve bu da aslında çok büyük bir zenginlik ortaya koyuyor. Ee, çünkü Değişik disiplin, disiplinlerden, değişik alanlardan insanları, bu 19 kişiyi ortaklaştıran bir şey varsa içinde yaşadığı toplumun ve insanlığın sorunlarına gözlerini kapatmıyorlar. Kendi çalışma alanları üzerinden, kendi perspektiflerinden bu sorunları kaşıyorlar. Bu sorunlara çözüm getirmeye çalışıyorlar, gözlerini kapatmıyorlar, kör kalmaya çalış kör durmuyorlar. Tam tersine deşiyorlar bunları. Bu işte bunun niye deştiğimizi ve deşmemiz gerektiğini düşündüğümüzü insanlara anlatalım dedik. Ee, seminerler mesela bir saat sürüyor veya bir saat 15 dakika sürüyor. Ondan sonra soru cevaplara geçiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yani böyle tek tip, birinin anlattığı bir konferans türünde değil karşılıklı etkileşim oluyor. Ee, gelen öğrenci arkadaşlarımızla kentten insanlarla filan. Yani bunlar sonuçta Duyurular nasıl yapılıyor? Yani Kodan'ın sayfası haricinde duyur, duyuruları yapman bu hafta e, X kişisi Y konusunda burada var, konuşacak. Diye. Etkinlik izi diye bir şey var, bir program var şeyde burada Kocaeli'de yapılan. Onların buluşurlarında yazıyor, sayfalarında öyle bir ilanı var. Ama şehirde öyle bir ilan falan vermiyor. Herkes birbirine söylüyor, öğrenciler birbirine söylüyor, böyle bir duyuru mekanizması Zaten niyeti olan duyuyor. Duyuyor, Düşünür. tabi. tabi. Durum söz konusu. Hiç hayatında gelmeyen insan buraya zaten uğramıyor. Bir, bir anlamda kaderin cilvesi gibi belki 19 hmm. insan daha önce bilimsel ya da toplumsal bir dertle etrafında toplanıp belki bu, bu muhabbeti bu şekilde oluşturmamıştı. Yok. Ee, ve, ama buradan bir, mesela başka bir projede çıkar mı diye düşünüyorum. Akademi projesi değil de de bahsettiğiniz gibi bir araştırma projesi mesela. Hmm kodan ne defa seminerlerle başladık ama biz hani kalıcı olacak biz üniversiteye dönsek dahi kalıcı olacak Türkiye'de toplumsal ve insani araştırmalar konusunda e, ne diyelim nitelikli akademik çalışma yapan e, bir şey enstitü haline gelmek istiyoruz. Bir araştırma eniştesi haline gelmek istiyoruz. Bunun için işte hem yurt içinden hem de yurt dışından çeşitli kurumlarla işbirliği kurmak istiyoruz. Dolayısıyla burada biz evet, kurmaya da başladık. başladık. Biz nitelikli bir araştırma merkezi haline gelmek istiyoruz ve bunun da kalıcı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla da böyle bir şeyimiz var geleceğe dair. Umudumuz var, buna yönelikte çalışmalarımız var. Yani seminerlerin çok ötesine geçip evet. ee, ne ee, Yeni bilgi üreteceğimiz bir platform oluyor. Güzel kişilik kazanma isteğimiz de buradan kaynaklanıyor. Çünkü projeleri e, bir güzel kişiliğe vermek, bir takım sivil toplum evet. örgütler için daha güvenilir, daha destek sağlayıcı yurt içinden ya da yurt dışında. Bunun dışında tabii bizim hayatı devam ettirmemiz söz konusu. Bu da ancak işte hayatı devam ettirmek bu projelere gelen fonların ortak fonumuza aktarılması şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yani hayatı döndürebilmek için de böyle bir şeylere ihtiyacımız var. Evet, bir yandan da böyle bir hani dışarıdan bakıldığı zaman işinden olan, atılan, soruşturması yürüyen ya da işte yurt dışına kaçan vesaire falan evet, evet. E, akademisyenler için böyle bir e, mağdur şeyi de e, yaklaşımı da e, gelişmeye başladı zannediyorum. Biz kendimizi mağdur olarak görmüyoruz. Biz kendimizi e, toplumsal barış, insan hakları, daha eşit ve özgür bir toplum için mücadele eden insanlar olarak görüyoruz. Bir beden ödüyoruz bunun farkındayız. Evet ama Türkiye'de başka insanların yaşadığı koşulları düşündüğünüzde ya biz hala hani kendimizi mağdur olma şeyine nedir o statüsüne koyabileceğimizi düşünmüyoruz Dolayısıyla ve bize mağdur denmesi de pek hoşumuza gitmiyor mağdur olarak davranılması da hem dostlarımız hem de düşmanlarımız tarafından diyelim pek hoşumuza gitmiyor aslında biz biraz önce söylediğim gibi insan hakları toplumsal barış eşit ve özgür bir toplum için mücadele eden, ses çıkartmaya çalışan nacizane insanlarız, mütevazi insanlarız, öyle söyleyeyim. Ee, bizden çok daha kötü durumda olan insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz, Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Yani onlar e, gazetelerine yazı yazdıkları için şu anda işte 35-40 gündür içerideler, gazeteciler içeride, işkence gören insanlar var, bunların kanıtlarını alıyoruz. Biz şu anda yani bu, bu durumdan çok uzaktayız ve hani ondan tabii azade değiliz, etkileniyoruz ama yani onlara göre hiç karşılaştığımız bir durumda değiliz. İşimizi kaybettik, o kadar. Yani akademik işlerimize devam ediyoruz. E, aslında şöyle bir tablo oluştu anladığım kadarıyla bu iki programdır konuştuğumuz şey sonucunda. Ee, evet dünyaya yakın benzer bir e, açıdan bakan ama sadece e, büyük oranda işte yani, koridorda Selam hocam nasılsın e, şeyinde olan 19 tane akademisyen e, devlet eliyle e, örgütlendirildi. <gülüyor> e, bir araya getirildi. Birlikte bir akademi kurdular. Buradan dernek olarak e, uzun vadeli işlerine geri dönselerdi e, dernek üzerinden. Ee, belki Gökhan'ın dediği gibi daha disiplinler arası, hani çapraz halde birbirlerinizin e, makalesini ya da dersini dinlemiyordunuz ama artık tabii, tabii. katılıyorsunuz, dinliyorsunuz. Dolayısıyla bu hem sizin için meslek açısından hem de Türkiye'de bir akademik bilginin üretilmesi için e, çok, çok teşekkür değil. etmemizi gerektirecek bir şey haline geldi. Belki de proje buydu. <gülüyor> <gülüyor> belki de şey buydu, e, proje buydu. Evet bizim çok büyük insani açıdan baktığımızda ben büyük kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum. Ya ben çok değerli insanlar tanıdım. Beraber imza atmış olduğumuz hocalarımın bu kadar değerli insanlar olduğunu e, bilmiyordum. Bilmem de mümkün olmazdı. Hani böyle Hı. bir ortak yazgının içerisine girmemiş olsak birbirimizi tanıdık. Galiba da birbirimizi çok sevdik. Tabii, <gülüyor> gerçekten öyle. E, yani. Onun dışında tabii şey de vardı. Doğru bir şey yaptığımızı, insanın doğru bir şey yaptığını bilmesi ve bunun bedelini ödemeye ödemekten kaçınmaması, hani mutluluk demeyim ama başka hiçbir şeyin vermediği bir iç huzuru veriyor. Yani bu süreç bizim açımızdan bireysel olarak çok kazan. Çok. bir süreç oldu. Sadece bireysel olarak kazandırmadığı galiba. birçok arkadaşımıza koda örnek oldu. Evet. Yani ihraç edilen birçok akademisyen kendi bulundukları yerde e, model danış, danışma akademilerini kurdular. Mesela ben bir arkadaşımla birlikte e, bu danışma akademisinin ilk dersini verdim. Mersin'e gittik. İşte İzmir'de kuruldu dayanışlar. Yakında Ankara'da kuruluyor. Bir iki arkadaşımız oraya gidecek. Orada ders verecek. Esşehir yapıyor bunu. Sürekli düzenli yapıyor. Yani e, Taşra'da da bu bir anlamda e, bir model oluşuyor. Belki daha sonra bunlar dayanış makineleri bir araya gelebilir, bir federasyon kurabilir vesaire şeyler. Hani şu anda çok hayali çünkü çok yeni bir olgu. Üç buçuk aylık bir süreçten söz ediyoruz. Ama bu hakikaten böyle bir şey oluşturdu. Bu açıdan da kıymetli olduğunu düşünüyorum yani kod aktivinin. Biz yarın öbür gün üniversiteye dönsek de bu kodayı devam ettireceğimize ben kendi hesabıma eminim. Peki bu kodada şimdi 19 ıı, akademisyen üzerinden şey yapıyoruz ama imzacı olmayan ama sizlere destekçi olan, ders evet. veren yahut her evet. neyse evet. E, hocalar hiç mi yok? Olmaz mı? Var. Gelip e, bizimle ders vermek, seminer vermek isteyen hmm. bazı hocalarımız var. Şimdi Mart'a kadar bizim programımız dolu olduğu için bunları Mart'tan sonra Mayıs'a kadar bir süre içinde yapmayı planlıyoruz. Yani dolayısıyla yani şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Ee, i̇mzacı olmayıp üniversitede görevini devam eden e, hocaların hepsi e, susmuş ve odalarına kapanmış gibi bir durum. Yok, o kadar öyle denmez ama tabii bir korku ikliminin olduğunu söylemek mümkün. Yani e, insanların hani bir kısmının bizlerle temas ederken bir kısmının e, bu temastan kaçınmış olmaları bunun göstergesi buraya gelirken de endişeli olan arkadaşlarımız var hiç gelmeyen arkadaşlarımız var Gelip ders vermek isteyen arkadaşlarımız da var Peki. dolayısıyla yani bir hani korku dediğiniz doğru herkes odasına kapıl kapanmadı ama ee, kapananlar da var selam sabah kesenler de var falan yani ee, gündelik hayat sonuçta koceli İstanbul'u vesaire bir koca bir şehir değil. İyi, koca evi ama e, şey ne? E, yani gündelik hayatınızı ne kadar etkiledi mesela? 1 Eylül'den sonra? Kişisel olarak benim hayatımı etkiledi. Çünkü ben evimi taşımak zorunda kaldım. Yani ben e, Kocaeli'nde, lojmanda kalıyordum. Hı. Şimdi Bursa'nın bir köyünde kalıyorum. E, oradan gidip geliyorum. E, yani tabii ki kişisel hayatımı etkiledi bir köyde kalıyorum ee, ama koca elinde kalan arkadaşlarım var evleri yani lojmanda kalmayan arkadaşlar tesadüfen kendi evleri olduğu için buradalar. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var İstanbul'da oturuyorlardı zaten orada oturuyorlar oradan gidip geliyorlar ee, dolayısıyla yani hayatımızı etkiley günlük hayatımızı özel yaşantımızı son derece etkiledi ama bu etkilemesine rağmen biz ayakta duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. Yani, e, esnafıydı, ev sahibiydi vesairesiydi. Böyle bir sosyal bir şey söz konusu bu. Güzel. Evet. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli biraz farklı bir kent. Bir İstanbul değil ve Ankara değil ama nedir o? Sağın güçlü olduğu yerlerden birisi ama mesela Sakarya ve benzerleriyle kıyasladığınızda aslında burada hani sol ve demokrat insanlar da var bu kente ve bu sol ve demokrat insanlar da bir şey nedir o? Büyük ölçüde küçük olduğu için herkes aslında birbirini biliyor ve aslında bir tür dayanışma bazen e, altı çizilmiş özellikle belirtilen bazen de işte alttan alta olan bir dayanışma söz konusu mesela bakkal amcalardan bahsettiniz ben yuvama karca da oturuyorum hani benim e, alışveriş yaptığım e, bakkal demeyim de büfe hani sol ve demokrat kimliği olan ve bunu açıkça belli eden bir şey nedir o ...bir kimse ve aslında bu imza sürecinden sonra o zamana kadar olmayan bir muhabbet... E, evet. ...nedir o? Aramızda gerçekleşmeye başladı. Ne işte öncesinde gidip sigaramı alıyordum ya da işte büfeden içecek vesaire alıp... ...hoşça kal deyip ayrılıyordum ama şimdi ne zaman şeye gitsem... ...hocam ne oluyor? <gülüyor> Şurada şöyle şeyler olmuş, burada bunu duyduk vesaire aslında... Hani bir tür duygudaşlık, o zamana kadar ihmal ettiğimiz ya da kurmadığımız türden bir duygudaşlık, bir tür yakınlık oluştu. Hani Kocaeli bunlara da fırsat veren bir yer. Bir tür tedirginlik var ama aynı zamanda şey de var, nedir o? Bu sürecin dediğim gibi insani ilişkiler açısından avantajları var. Mahallede, e, sitede bazı insanların daha çok yaklaştığını Hocam nasıl gidiyor? Var mı bir sorun? Hafta sonu bir şeyler yapalım mı vesaire diye özellikle sorduğunu hmm. vesaire hissediyorum. Dolayısıyla daha hani ne her şey çok kötü değil. Aslında çok şey tarafları da var. Ee, i̇yi tarafları da var bu sürecin. Bir tanıma süreci aslında. <gülüyor> <gülüyor> bir turu sok diyebiliriz evet. yani. Evet, tamam mı? Geliyor. Peki bir asıl herhalde iki üç dakika üç Son dakikamız kaldı gibi. Son e, kısımda şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Şu anda mekan olarak burası eğitimsel. Ancak bu akademi büyüdükçe ve başka işler yaptıkça bir e, hem mekan açısından hem de finansal açıdan bir sürdürülebilirlik derdi içerisinde olacak. Bu konuda bir e, fikri var mı? Ya da ihtiyaçlar ne durumda? Var. Ee, yani bu konuda da e, arkadaşlarımız... E kent içinde e, araştırma yapıyor. Mesela e, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odasının buradaki kocaeli temsilciliği bize salonlarını verdi. E, her cumartesi, her cumartesi, her 15'te bir bir arkadaşımız gidiyor. Orada seminer veriyor mühendis ve mimarlara cumartesi günleri. E, onların salon imkanlarına baktık biraz buradan uzakta olduğu için şey yapmadık. Burası çok merkezi bir yer ha. oldu. Seminerleri burada. Belediyelerden herhangi biri peki. Yok. Bir AKP'li şey. belediyeler var. Evet. Mümkün değil böyle bir şey olması. <gülüyor> hatta hatta e, biz bu açılış dersini geniş bir salon tuttuk. Kirasını da eğitim sen ödedi. E, çok büyük bir salondu. E, valilik oraya yazı yazdı ve e, mesela salonu e, sözleşmeyi iptal ettiler. Hı. Yani böyle de tabii e, Paranızla da iş yapamazsınız. Paranızla da iş yapamazsınız dedikleri şeyler oluyor. Ama yani e, bu arada gelen teklifler oluyor. Onları değerlendiriyoruz. Şu arada tabii finansman meselesinin bir küçük fonumuz var. Onunla döndürüyoruz. O fonu e, projelerle vesaire şeylerle biraz geliştirdikçe muhtemelen e, yerimiz sabit hale gelecek. Daha geniş bir salon e, bulma imkanımız olacak. Ve e, şu anda yani... Şehirden bize destek olanlarla bunu yürütüyoruz. Sendikalı olduğumuz için burası var. Üst katta ses var. Bunlar yerlerini bize açtılar. Ama dediğim gibi salon açısından daha geniş bir yere elbette ihtiyacımız var. Bunu da zaman içinde muhtemelen. Bu sonuçta üç buçuk aylık bir hadise. Evet. Ee, çok fazla bu kadar kısa sürede yapabileceklerimiz bunlar şu anda. Zaten daha ne olsun. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> şimdilik, şimdilik bu kadar. Peki, ee, şimdi hepimiz saatlerimize bakıyoruz. Çünkü 10 dakika e, önce bu çarşamba yani biz. Şu anda dinlediğinizden 2 hafta önce çarşamba günündeyiz aslında. İçeride ders başlamış durumda ve bizim de süremiz bitti. Evet, e, şimdi ses kayıt cihazını kapatıp içeride derse gideceğiz. E, Kuvvet Hocam, Ruhi Hocam ayaklarınıza sağlık, çok teşekkürler. Biz sizin de teşekkür ayağınıza ederiz. sağlık, buraya kadar İstanbul'dan geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür, olun. teşekkür ederiz. iyi günler.